Bismillahirrahmanirrahim Hayırlı günler değerli dinleyiciler Ben Bendeniz Ahmet Taş getiren Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha Birlikteyiz muhterem Nurettin Yıldız hocamla Hocam hoş geldiniz Hoş buldum teşekkür ederim canım. Afiyetlesiniz inşallah Elhamdülillah, Elhamdülillah Allah afiyet versin e, Hocam Bugün siyer üzerine Konuşsak diye e, düşünüyorum yani e, siyer e, malum İslam eğitiminde önemli bir alan. Resulullah Efendimizin Salallahu e, sallallahu aleyhi ve sellem'in işte e, tebliğ hayatı, İslam'ı hayat haline getirme e, süreci, Mekke dönemi, Medine dönemi, e, Kur'an'ın e, inzali, onun hayata geçmesi. Yani bu e, İslami eğitimlerde tedris edilen bir alan, siyer, İslam tarihi diye daha sonra devam ediyor. Tıpkı fıkıh gibi, hadis gibi, tefsir gibi bir alan ve halkalar oluşuyor zaman zaman. Yani hadi birlikte siyer okuyalım diye. Ee, yani çocuklarımıza da Siyer'in e, Öğretilmesi e, yani Resulullah Efendimiz'in Sallallahu aleyhi ve sellemin Hayatı e, Vesaire öğretilmesi Yönünde arzularımız var Bu zaman zaman icra ediliyor Yani İmam Hatip okullarında ilahiyat fakültelerinde Kur'an kurslarında Ya da daha özel sivil e, Birtakım alanlarda yapılıyor yani bunu biraz konuşsak diyorum. Sağlıklı bir siyer e, müzakeresi nasıl olur? Yani nasıl başlamak lazım? E, Mekke'den nasıl yola çıkmak lazım? Orada sahabenin e, resul Ekrem Efendimiz'le sallallahu aleyhi ve sellemle münasebetleri Kur'an'la ilişki vesaire sanki bir eğitim Metodu da Ortaya koymak lazım Gibi geliyor bana Ne dersiniz sizde eminim Düşünmüşsünüzdür konu üzerinde Düşündüm Ve de bu Özellikle Eğitimle ilgilenen kardeşlerle Yoğun bir şekilde Gündemimize geliyor Bismillahirrahmanirrahim ya Sizin de çevrenizde <gülüyor> Siyer eğitimi yapılıyor yani, yani öğrencileriniz si, var siyer siz bir eğitim değil bir ev olma, olabilir mi yani peygamberin evet. hayatını evet. bilen aleyhisselam siyer siz ev olur yani mu yani peygamber evet. efendimizin hayatının bilinmediği bir evden söz edilemez. edilemez ama ben böyle tersten bir başlangıç olması için bir örnek vereyim sonra tamam sözüme başlayayım bir ilk sene oluyor Avustralya'dan ...lise talebesi... ...hanım kızları İstanbul'a gezmeye getirmişler... ...orada bir... ...Müslümanlara ait bir teşkilat... ...Türkiye'den buraya evet. yerleşip... E, ...ziyaret ettiler... Buyurun bunlarla... Bir, ...bir saat görüşün diye bize de geldiler... ...şimdi baktım... ...ben hoş geldiniz falan derken... ...bakışlar iyi değil... ...bunlar beni anlamıyor herhalde dedim... ...evet... Ee, dedim tercümana gerek var mı dedim konuşmamızda. Hı hı. Yok, anlaşılır gibi dedi onları getiren hı. görevli. Ben bir bir saat yani çocuklar Türk çocukları lise talebesi, lise talebesi Türk asıllı evet. ama anlaşamadık sonunda zaten. Hı. Dillerini biraz kayıp e, etmişler Kaybetmemişler. Dil yok. Orada Dili. doğma büyüme çocuklar evet. lisede okuyorlar. Tamam. Şöyle bir test yaptım Söyler misiniz dedim ee, Beni Topluca nerede anladılar Onu hmm. Merak ediyorum ee, İlk anladıkları kelimede Ellerini kaldırsınlar dedim hmm. Böyle evet. bir test yaptım ee, Ondan sonra Şöyle bir söz dedim Sevgili kızlar dedim. Hmm. Siz Bizim kızlarımızsınız ama Peygamberimizin annesi, peygamberimizin hanımı, Ayşe'nin de kızlarısınız Dedim Ayşe'de eller kalktı. Hmm, Ayşe'yi anladılar. Tek anladıkları kelime o oldu <gülüyor> bu cümlemden. <gülüyor> Belki içlerinden birinin adı Ayşe'dir falan. Yani Ayşe de... ismi biliniyor. İsmi biliniyor evet. Ama peygamberimizin hanımı Ayşe kelimesini gene anlamamışlar sordum sonra. Hmm. Böyle dudak hareketleriyle okuma yaparak anlamaya çalışıyorlar meğer beni. Evet. İmtihan için el kaldır düzeyinde kaldırmadılar. Evet. Ayşe isminden önce. Ben o zaman onları orada çay ikramıyla bir oyaladım aladım. Ee, görevli olan hoca hanımlara bir de yanlarında erkek görevi vardı. Odama indirdim. Ee, bunlar 30 kadar hanım kızdılar veya işte rakam ona yakın bir şey. Ee, bir beş dakika görüşelim dedim. <gülüyor> Ama ben onlara bir şeyler anlattım. Evet. Yani en azından bir hoca görsünler, sakın evet, biri evet. konuştu olsun hı, diye. Hı. Bazı yerleri o hocaları tercüme etti onlara. Evet. Dedim ki Allah niyetinizi kabul etsin ya yani o görevli arkadaşlara. Programınızda ne var merak ediyorum dedim. Yani Dilerim, Avustralya'daki programlarında ne? Biz bunlara ne var? dedi ilave dersler veriyoruz liseden sonra. Ne veriyorsunuz dedim? Ciddi ciddi siret okutuyoruz dediler. Hı. Başka dedim. İleride başka dersler de okutacağız inşallah dediler. Niye siret okutuyorsunuz dedim. Hı hı. Dediler ki ne okutacaktık ya peygamberimizi tanısınlar. Evet. Dediler. Ben onlara dedim ki ben bir hoca arkadaşınız olarak size bunlara Türkçe öğretmenizi tavsiye ederim. Sireti bir daha ikisine okutursunuz dedim. Hı, önce Türkçe'yi öğrensin. İyi bir Türkçe öğrenmeleri, iyi bir siret öğrenmelerinden daha önemli dedim bir tanesi hayret içinde espri değil değil mi hoca efendi dedi evet. hayır dedim hayır dedim bakınız dedim Türkiye'ye getirdiniz hocaları dolaştırıyorsunuz feyiz alsınlar diye ama hiçbir şey alamadılar bizden dedim bunlara silah vermemişsiniz olta vermemişsiniz evet. siret bunları bir yere götüremez siret başka bir işe yarayacak siz bunlara Türkçe öğretseydiniz Bunlar burada hem beni dinleyeceklerdi hem İslami bilgiler için kaynağa ulaşma imkanları olacaktı. Ne İngilizce'de ne de Avustralya lehçesinde bunların ulaşacağı kaynak yok. Zaten İngilizce'yi de Shakespeare düzeyinde bildikleri de yok. Evet. Dolayısıyla Türkçe sizin için daha acil bir elzem. Çünkü siz Arapça öğretip Arapça kaynaklara ulaştıramazsınız. Arapça olmaz İngilizce olmaz İngilizce de kaynak yok Kaynak yok. Ya Arapçaya dalacaksınız Bunlar e, İpli Kesir Tefsiri okuyacaklar evet. Arap dünyasını yani. takip edecekler Ya da hazır Bin senedir Arapçadan Türkçe'ye Malzeme taşıyan bir Milletin Türkiye'nin e, Türkçesinden istifade edeceksiniz evet. Çünkü bugün Diyanetçili Başkanlığının sitesine girse sadece Bir Müslümanı kıyamete kadar götürecek Bilgi var orada Türkçe Evet Durdular. Biz bu açıdan bakmıyoruz. Türkçe dersi veriyoruz ama dediler. Haftada bir saat. Evet. Sîret kaç saat dedim? 4 saat dedi. Yanlış yapıyorsunuz dedim. Çünkü Sîret yani öğretmek İngilizce, eee, öğret tam anladığı dilden. Evet. <gülüyor> dedim Sîret de bir dedim hikaye olarak anlatılıyor, kolay geliyor size dedim. Türkçe eğitimi zor dedim. Tabii zor dedi. Biz Türkçe öğretmenini nerede bulacağız dedi. Evet. Ama dedim nesille yetiştirmek istiyorsunuz çok memnun olmadılar ama irkildiler evet. yani doğru söylediğimi anladılar ee, biz o zaman bir program yapalım dediler siz bilirsiniz dedim aksi takdirde çok şey anlattığınız hiçbir şey alamayacağınız bir nesil geliyor sizin için dedim bunu Siret-i Nebi'nin haşa önemsizliği açısından söylemedim ama ben hafızlık mı yaptıralım ...abdest taharet mi öğretelim sorulsa bana bir çocuk için... ...gene taharet öğret diyeceğim... ...bu Kur'an-ı saygısızlıktan değil... ...çünkü abdestsiz Kur'an'a tutamaz çocuk... Tabii. Yani, ...yani... ...öncelikler Kur var... ...Kur'an'dan önce öğrenilmesi gereken şeyler evet. var... ...yani Kur'an'ın azametini öğretmediğin birine... ...Kur'an niye öğreteceksin... Evet. Yani ...namaz çok büyük İslam'ın temeli ama... ...o da abdestin üstüne oturuyor... ...abdestte tuvaletteki taharetin üstüne oturuyor... ...yani... Alttan önemsiz diye çamurların içindeki betonu çekip alamazsın, ev yıkılır. Evet. Bu çamurların içinde gerekli değil diyemezsin. Yani acilen o evet. çamurların içindeki beton seni ayakta tutuyor. Tuvalet kültürü deyip nasıl bir kenara atarsın Müslüman için tuvalet kültürü? Abdest demek, abdest namaz demek, namaz İslam demek evet. gibi. Evet, evet. Şimdi umarım bu girişimiz çok böyle rejit, ya botozlama yani, bo girme gibi şöyle olmasın. Şöyle bir şey yani, yani e, bir Türk asıllı bir e, insan için. Tam böyle e, değil bu yani, evet. ama önemini vurgulamaya çalışıyorum evet, evet. meseleni. Şimdi e, siret meselesine gelince hocam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bize Kur'an-ı Kerim'in dışında tabii iki bilgi geliyor sürekli. Biri siret bilgisidir bir hadis bilgisidir hadis, Sünnet hadis Siret bilgisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şahsi hayatı demek Hadis sünnet de dini demek Evet Bu manada bakıldığında İç içe ama değil mi? Onu birleştireceğiz hı, sonra hı. Bu manada bakıldığında Bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Şahsiyetinden önce dini lazım Evet bu kıy kıyamet Şahs günü şahsiyeti biyografisi ha, biyografisi, biyografisi ha. özel hayatı özel hayatı evet. onun özel hayatının bir din olarak bize yansıyanı var Evet. bir de e, oturduğu yedi iştisi var mesela bunu bir örnekte örneklendirelim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 25 yaşında iken 40 yaşlarında bir hanımla evlendi Evet. bu siret bilgisidir evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz evleniniz çoğalınız buyurmuştur. Bu din bilgisidir. Evet. Dindir bu. Herhangi bir Müslüman 25 yaşından önce evlenilmez. Peygamberimiz 25 yaşında evlendi diyor mu? Diyebilir mi? Demez diyemez. Niye? Çünkü, çünkü din hadir, bilgisi başka. Çünkü bu onun özel hayatı. Evet. Birisi diyebilir mi? Sen 25 olacaksın hanımın 40 yaşında olacak yoksa caiz değil evlilik. Böyle bir denilmez, söz. tabi. Söyleyen şeriat getirmiş olur. Yani evet. Edepsizlik yapmış olur. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o günkü şartlar onu gerektiriyor. allah Teala öyle takdir buyurmuştu. Bu ona mahsus bir şey. Dolayısıyla siret-i biz iyice hazmetmiş olsak bile ondan uygulayacağımız şey yok düzeyindedir. Onun için alimler... ...hadis-i şerife bakar gibi... ...siret-i nebi'ye bakmamışlardır. Mesela siret-i nebi de... ...sahih bilgi... ...zayıf bilgi yok hadislerde olduğu gibi. Evet. Niye siret-i nebinin... ...bize yansıması gereken... ...örneklenmesi gereken... ...bölümü yok. Mesela her Müslüman bir kere Mekke'yi fethetmelidir. <gülüyor> Diyor muyuz? Evet. Böyle bir şey yok. Evet. Her Müslüman... E 40 yaşında bir kadınla evlenmelidir diyemiyoruz. Ama Mekke fetihinde bir din var. Mekke fethinde bir öyle din. bir din var ki Müslüman onsuz yaşayamıyor. Evet Uhud'da bir din var ama Uhud'da, herkes Uhud yapmalıdır. Herkes Uhud'a gidecek orada amcasını şehit edecek diye bir şey yok. <gülüyor> evet. Amcan şehit olsa da davanı bırakmama diye bir şey var. Evet, evet. O hadis işte. Evet. O hadis işte. Evet. Mesela e, Uhud şehitlerini mezara dizerken hafız olanlar, Kur'an-ı Kerim'i çok ezber bilenler kıble tarafına konsun diyor. Kur'an-ı Kerim'i takdis var. Evet. Kur'an-ı Kerim'i tazim ve tepcil var. Öne geçiriyorsun Kur'an-ı Kerim'i. Bu alınır Uhud'dan. Evet. Aksi takdirde Uhud, Siret, 23 yıllık hayatı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Hı -hı. 23 yıllık hayatı Tarih bilgisine döner. Evet. Bunu Hristiyanlar da biliyorlar. Yani bunu dünyada herkes bilir. Üç aşağı o beş yukarı. Isteyen, evet. Herkes biliyor. Bilebilir. Bu kimseyi kıyamet günü kurtaracak bir bilgi değildir ama. Evet. Mesela kıyamet günü kimseye sorulacak mı? Söyle bakalım peygamberin kaç yılında doğmuştu? 571 geç. Var mı <gülüyor> sıratta böyle bir şey? Evet. Mümkün değil. Ama misvak kullanıyordu sen kullanıyor musun? Evet. Camiye gidiyordu peygamberin camide namaz kılıyordu. Sen kılıyor musun? Evet. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem evet. merhametliydi. Sen merhametli misin? Evet. Yani bize yansıyan bölümü var. Tarih olacak bölümü var. Şüphesiz bin kere evet diyeceğimiz bir şey var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde bir dakika nefes aldıysa bile bizim için mübarek o. Yani her şeyini bilmeliyiz. Ayrı, Ayrı bir şey. Evet. Ama şunu da bilmeliyiz. ...çok güzel siret bilen bir çocuk... ...Müslümanca ahlaklı yaşayamayabilir. Evet. Neden? Bütün siret bilgisini alalım... ...Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin... ...kaşı şöyleydi... ...yanakları şöyleydi... ...boyu böyleydi... ...Hatice anamızla şöyle evlendi... Allahu anha... ...şu gün şuraya gitti... ...böyle yaptı... ...amcası ölünce ağladı... ...bütün bunları toplayınca Müslüman yetiştirmiyor bunlar. Evet. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sempati yetiştiriyor. Evet. Bu sempatiyi de ibadete ve ahlaka dönüştürüce cennete giriyorsun. Evet. Aksi takdirde ha, o sempati de <gülüyor> gerekli. Değil o, mi ya? olmasa ya, e, onun emirlerine de önem vermezsin evet. bu sefer. Evet. Yani masasında oturmuş, din getirmiş gibi durur peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Yani İmam bizesindeki ortaokuldaki din dersi öğretmenine döner. Evet. Haşa. ...hoca dersini anlattı, kitabını kapattı... ...biz de çantayı aldık, eve gittik... ...yani ne olacak bundan... Evet. ...imtihana da çalışacağım zaten... ...gibi olur... Evet. ...hayır... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ashab-ı ...görerek hayran olup... ...şeriatına bağlandılar... ...biz göremiyoruz... ...siretiyle bir nevi... ...görmüş gibi olacağız... Evet. ...şeriatına bağlanacağız... Güzel. ...eğer bunu yapamazsak... ...yani tatlı hatıralar dinlemiş oluruz... Yunus Emre'nin de hayatını dinliyoruz. Fatih Sultan'ın da hayatını dinliyoruz. Nauzubillah. O düzeye düşer. Nitekim şu anda okullara mesela siretine bir kondu. Evet. İmkan bu. Evet, Hem evet. bu belki üniversite imtahanında çıkacak diye de çocuk bunu önemsiyor. Ama peygamber e halaklı nesil yetiştirmiyor bu. Çünkü ders olarak duruyordu. Evet. ...şimdi matematik de konuyor. Sireti Nebi de konu, Biyoloji de konu. Hiçbir çocuk da biyolog olmuyor derse dersi okuduğu için. Bu şöyle bir şey mi hocam? Yani iç içe geçmesi lazım. Yani o siret bölümüyle... Bilgi birikiminden... E, evet. Hasret birikimine dönüştürülmesi evet. lazım siretin. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi görür gibi siret okumak başka şey. 571'de doğduğunu öğrenmek başka bir şey. Artı Sireti Nebi'yi Asıl ihtiyacımız gibi görmekte de bir yanlışlık var. Belki siretine bir 10 yaşına kadar bütün çocuklara öğretilecek temel bilgidir. 10 yaşından sonra sünnet-i yedir öğretilecek olan ama. Neden? Çünkü 300 defa Hamza'nın şehit olduğunu okusak, bütün zayıf rivayetleri falan okusak bu bize bir ilave din katmıyor. Yani Hamza radıyallahu anh'ın arkasından ağlamakla din yaşanmıyor. Evet. Çok önemli bir nokta var hocam. Tabi'inden biri oğlunu bir mescide gönderiyor. Oğlu da akşam geliyor diyor ki baba diyor çok iyi oldu gönderdiğin diyor. Orada diyor Ta, filanca. Tabi'in ikinci nesil. İkinci Peygamber, nesil yani. Peygamberimizden i̇kinci sonra. Nesil. Çok iyi oldu gönderdiğin diyor. Orada filan zat diyor Kur'an okudu bize diyor. O da bayıldı ağladı biz de çok duygulandık coştuk diyor. Evet. Yani vecde gelmek deniyor ya, hı hı. oğlum oraya daha gitmiyorsun artık diyor. Neden? Çünkü biz Resulullah'ı gördük, sahabeyi gördük. Onlar Kur'an okunduğunda ne amel edeceklerine bakarlar. Siz ağlayıp seviyesini düşürmüşsünüz Kur'an'ın. Kur'an'ı sana yaşatacak mescide gidersin demiş. Evet. Bu bir bakış tarzı tabii, tabii. Halbuki biz mesela duygusal olarak <gülüyor> adamlar kendinden geçti. Evet. Ne mutlu onlara bizde olsak o onu aramıyor ama. Bana Kur'an'la günlük hayatını tanzim edecek birini bul diyor. Hoca ol o olsun diyor. İmam Gazali de Hiya'da mesela böyle aşırı ağlamaları filan kayıp olarak görüyor. Yani öyle ağlamak için değil ki bu din. Yaşamak, Yaşamak için. için. Yaşamak için. Evet. Yaşamak için. Vejde gelmek malı infakta olmalı. Evet. Haramdan kurtuluşta olmalı. Ağlıyorsun ağlıyorsun kendinden geçiyorsun tansiyonun yükseliyor o arada çay içip dinledim. Tatmin alıyorsun evet. Bir nevi evet. yani hep böyledir demeyelim abes evet. olur da bir nevi tatmin oluyorsan bir işe yaramıyor. Şunu test edebiliriz Bukhari'den 100 hadis okusak evet. bir gence lise talebesine bu 100 hadisi sana emanet ettim yavrum. Artık Allah katında sen bunu biliyorsun kabul ediliyor desek İmanlı bir çocuk bu evet. Ne yapacaktır en azından 3 tane 4 tanesinden Mesela sol elle yemek yemeyecektir Bu halde evet. bu hadisi gördüğü için değil mi evet. e, Tamam İslamiyet bu zaten 100 hadisi daha öğretirsem Ondan 3 tane 5 tane en azından Sol ayaklı camiye girmeyecektir mesela yani Resulullah Efendimizin anlattığı Dini anlayacak, anlayacak. Öğrenecek hayatına yansıtacak. Ondan istenen Müslümanlığı Görecektir evet. da Aynı çocuğa yüz sayfalık siyreti nebi öğrettiğimiz zaman ne olacaktır? Duygulanacaktır. Canım peygamberim diyecektir ve iş bitecektir. Evet. Ama o bilgiyi biz heyecanlı bir koltuğa dönüştürüp çocuğu o siyret bilgisinin üzerine oturtup... ...işte bu peygamberin sana bu hadislerde bunları söylüyor dediğimiz zaman işe yarayacaktır bu. Nitekim üstadım bu benim bir keşfim değil... Yani 100 senedir Siret bilgisi niye işe yaramıyor Diye inceliyor alimler Allah rahmet etsin ikisine de Ramazan el-Buti Ve Muhammed el-Gazali Bizim bildiğimiz hmm. Gazali değil Bu Mısır'lı Mısır, zaten olan evet. Muhammed Gazali büyük Her ikisi de bir önceki asla Damga vurmuş insanlar Hizmetleri var Allah ikisine de rahmet etsin Biri camide şehit edildi zaten Ramazan el-Buti İkisinin de fikh ...Ussire isimli kitabı vardır. Evet. İkisi de çok değerli. Ramazan Budi'ninki daha güzel. Siyer fıkı iç içe... Hayır değil. iç içe geçirmemiş. Siyeri fıkha göre ayarlamış. Ama fıkı oradaki... ...ilmal bilgisi manasında değil. İncelik manası. Siretin incelikleri demek istiyor. Onu okuduğumuzda... ...Mesela Uhud'u anlattığında... ...şimdi bugün için Uhud'dan dersler diyor. Evet. Ne yapıyor sabrı olmayan mümin itaati olmayan mümin e, işe yaramaz manasında uyarı yapıyor bu Uhud sabır ve lidere itaat dersidir diyor bu dersi çıkarmadığımız zaman yani fıkkü sire siretin inceliklerini algılamadığımız zaman ah Uhud vah Uhud kampanyalarına döner bu Evet bir ara gözyaşı diye bir kampanyalar yapılıyordu. Ha, evet. Tam ismini göz yaşı geceleri. Ha, o manada yapılıyordu. Yani bizim gözyaşı akıtma zamanımız değil. Galyana gelip dinimizi sahiplenme zamanımızdır. Yani ağlayıp eve gitmenin bir manası yok ki. Evet. Göz da mümin karakterindedir. Ama kontrolsüz gözyaşı ve enerjiyi bitiren gözyaşı değil. Hareket getiren gözyaşı lazım. Yani öndeki katarak eyvah öldüm bittim gözyaşı değil evet. bir nevi gözlerimizde kalplerimizde <gülüyor> katarak var. Evet. Onu onu akıtıp böyle temizleyecek bir gözleşi lazım. Hakikati göreceğiz. Binan hani çocuklarımıza peygamberimiz tam öldürecekti müşrikler Hamza yetişti. Bir vurdu Hamza parçaladı öbür tarafı. Manasında alındığında çok yanlış. Çocuklarımıza teselli bulacakları bir nevi masal gibi anlatmış oluruz. Bir. İki. Siret-i Nebi deyince umumiyetle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki savaşlar hep gündeme geliyor. Bakın biz de hemen Uhud'dan örnek verdik. Evet. Uhud, Bedir 23 yılda gece gündüz savaşmadık Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir. Siret-i Nebi coğrafyada olmalı aynı zamanda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin coğrafyasını anlatmalı. Yani hangi coğrafya şartlarında. İki, Siret-i nebiyi anlayacak birisi, o günkü dünya konjektürünü de bilmeli. Aksi takdirde i nebi anlam veremezsin. Üç, insan yani bir tür siyaset, siyaset zemini var. Ya o günkü imparatorluklar <gülüyor> vesaire. Sonra. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin niye bir İstanbul'un fethine imrendiğini öyle içinde bir sevda bulunduğunu anlayabilmek için Roma'nın o günkü dünya hakimiyetini bilmen lazım ki evet. İstanbul'un fethini istedi peygamber deyince sallallahu aleyhi ve sellem e, Fatih'in ne iş yaptığını ne becerdiğini ve dünyanın hala İstanbul'dan dolayı Türkiye'yi boğmak istediğini o zaman anlamış olur insan evet. aksi takdirde ...Peygamberimiz bir varmış bir yokmuş Konstantin'i getirin bana demişe. ...navzubillah billah döner. Yani bu bir toprak istilası gibi anlaşılır. Dolayısıyla sihiretiyle bir coğrafya bilmek, o günkü siyaseti bilmek, o günkü insan yapısını bilmeyi gerektiriyor ki kadınlara ne getirdi sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlamış olsun. İnsan yapısı, toplum yapısı. Toplum yapısı. Ya mesela niye hep deve konuşuluyor ya? Hep deve deve niye iki tane ...inek denmiyor, Siret-i Nebi'de... ...diyebilmek için, Arap Yarımadası'nda... ...o günkü yetişen... ...büyüyen, beslenen... ...hayvan cinslerini bilmek lazım. Niye mesela... ...sahabelerin pek çoğunun isminde... ...köpek ismi var... ...kurt var... ...ama mesela... ...başka bir isim, yılan var, başka bir isim yok. Coğrafyadan kaynaklanıyor bu. Yani kültür, gelenek... ...Siret-i Nebi'de, Uğud'un... ...anlaşılabilmesi için... ...hicretin öneminin anlaşılabilmesi için bir çöl ortamı olduğunun da bilinmesi lazım. Evet. Yani iyi bir siret kitabı bir insan e, biblioğrafyası kitabı gibi olmalı... ...coğrafya kitabı gibi olmalı e, ve siyaset kitabı olmalı aynı zamanda o, o günkü dünya için. Dolayısıyla 23 yıl gibi kısa bir zamanda iki medeniyetin çöküşünü ve yeni bir medeniyetin kurulmasını... Ve bunu veda hutbesiyle perçinlemeyi anlayamaz insan. Hikayeye döner siret. Burada sürekli şunu vurguluyorum hocam. Sireti nebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şahsi hayatı olarak kalırsa bizim için hiçbir anlam taşımaz. Çünkü hürmetle saygıyla okuruz ne kadar güzelmiş deriz. Ama yetim çocuğun ne demek olduğunu niye yetim bırakıldığını sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin? Niye öksüz bırakıldığını? Bunu da anlıyor olmak lazım. Öksüz yetim bir peygamber niye özellikle oldu? Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuma yazma bilmiyordu? Evet. Bunlar bilindiği zaman siret mükemmel bir bilgi kaynağına döner. Hikayeleriyle sadece bilindiği zaman da oryantalistler geliyor işte. Ayşe ile niye evlendi? Şu kadınla niye evlendi? Hatice ile evliliği mal düşkünlüğündendi diyor sana bu sefer. Evet. Bu Siret i Nebî üzerine asla vakat a bir kere daha tekrar edelim gereksizliği manasına değil, sadece hayat hikayesi olduğu zaman işe yaramayacağı manasındadır. Hayır, biz Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem mi ashabı gördü, o heyecanla onlara haydi namaza deyince namaza gittiler. ...bize haydi namaza diyor hadisinde... ...onu görmediğimiz için... ...o sıcak etkiyi yapmıyor... ...ama Siret-i Nebi ile... ...sanki görüyoruz... ...peygamberimizi Hı -hı, gibi evet. olur... ...o sanki görüyoruzun heyecanı... ...haydi namaza gençler deyince... ...baş üstüne Ya Resulallah diye... ...uça uça genç namaza gider... Gene sanki görüyoruz gibi bir... Ee, ...siyer anlatımı... ...bir peygamberimiz anlatımı... ...anlatımı da... şart... şart evet. ...onun için ben hep etkilenmişimdir Ebu'l Hasan el Nedvi, Rahmetullahi Aleyhim Siret-i Nebisi var evet. hararetle tavsiye rahmet peygamberi diye zannediyorum Türkiye'ye tercüme edildi en tatlı siret kitaplarından biridir Bu, coğrafi bilgileri de vererek başlıyor ama evet. onun girişinde çok tatlı seyyid şey. evet. hem şerif hem seyyiddir Ebu'l Hasan Ennedvi onu Hasan Ennedvi diyorlar ona hmm. <gülüyor> hem seyyid hem e, şeriftir Rahmetullahi Aleyhim diyor ki o kitabı yazdığında ben bir sihret kitabı falan yazmadım diyor. Dedemle aramdaki aşkı ve heyecanı kaleme hmm, döktüm diyor. Evet. Dedemdi. Dedem dedi, dedi, dedi peygamberimiz. Bunu ne kadar yaşadığı <gülüyor> ispat <gülüyor> etti Şu anda onu tartmıyorum ya, ama ya belki her İnsanın çocuğun Heh, dünyasına böyle bir dede bağlantısı gibi yani, daha öncelikli. Mesela <gülüyor> sizin dedenizin fotoğrafları var mı? Var evet. Çocukluk fotoğrafı var mı dedenizin mesela? Yok. Ya, onu bulduğunuzu düşünün siz. Evet, evet. Yani sıradan bir gazetedeki fotoğraf gibi mi bakarsınız ona? Yani, yani tabii bir ki ara farklı, gözün, yani gözünüzün onu tam görmediğini bile zannedebilirsiniz. Gözlüğü evet, takacaksınız. Evet. İşte bıyıkları nasıl dedenizin <gülüyor> filan. Evet. Ben bir hoca efendinin elini öpmeye gitmiştim de, e, sana dedi babamın fotoğrafını göstereyim mi dedi. 1900'de çekilmiş bir fotoğraf. Evet. İlk fotoğraflardan. Bana göre hiçbir şey görünmüyor fotoğrafta. Böyle sarıklı, yani siyah beyaz silüet gibi bir şey. Evet. Bu çok eskilerden fotoğrafın bir de... ...şeyini verirlerdi. Arabı mı? Arabını, arab mı? Arabı mu? derler. Yani. Arabını verir. Onun gibi bir fotoğraf. Evet. Ben bir şey anlamadım. Yani görüyor mu dedi. Bak nasıl dedi heybetli duruyor. Falan ben heybet göremedim. Gözlere bak, feyiz akıyor dedi. <gülüyor> ben hiçbir şey göremiyorum. Seçilemiyorum bakışa. Ha, ben seçemedim. Yani. Evet. Hoca efendi ise görmediği şeyleri gördü o fotoğrafta. Evet. Yani çünkü bende ondan daha genç göz var bende üstelik. Evet. Bana göre sıradan yaşlı olduğu anlaşılıyor o kadar. Evet. Fotoğraf da eskimiş. Yani kırık dökük hale gelmiş. Ama o içinde tecessüm evet. ettiriyor onu. O, o görüntüye, o fotoğrafa bakışı onu dedesiyle birleştirmiş. Evet. Veya babasıyla birleştirmiş. Bu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin siretinde sağlanabilir. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve Resmini fotoğrafını göremeyeceğiz. Benim bir yazım var hocam. Onun yokluğunda onunla beraber diye. Yani bizim evet. şeyimiz bunu sağlayabilmek değil mi? Bu nesiller görmeden yani bakan gören iman eden nesiller onun onunla beraberliği yaşamalı. Görmeli. Evet. Onun için bir siret kitabı muhakkak bir pedagogun da elinden geçmeli hocam. Hmm, evet. Pedagog işte. siret yazamaz. Bu önemli bir ifade hocam. Yani ama pedagog şu noktaya Mesela pedagog demeli ki bana Ya bu kitabın yüzde sekseni kılıç Hep ya evet. peygamber kılıçla Hatırlanacak bu yanlış demeli Dolayısıyla dizayn yapılırken Uhud'dan önce peygamberimizin Evliliği gündeme gelmeli mesela ben Böyle bir şeyi bir Konferans oldu panel gibi bir de Hocam yani din eğitiminde Bu Peygamber kıssaları falan Onlar üzerine Belçikalı Birisi bir pedagog diyor ki Hazreti İbrahim'in diyor mesela çocuğa nasıl anlatılacağına bakmak lazım diyor. Yani hangi yönleriyle Hazreti İbrahim anlatılacak? Babasıyla ilişki, putlarla ilişki, siyaset işte o zamanın Nemrut'la ilişki, kendi, kendi çocuğuyla istiyor. ilişkisi, işte Kabe... Hanımını bırakıyor bırakması, bir yerde. Bunların hepsini diyor ayrı ayrı çocuğa nasıl verileceğine bakmak lazım. Bir şartla ama. Pedagog evet. beğenmedi diye yok sayarak yok değil. Yok sayarak değil, değil. Tabii ki. Evet. Ama bir anlatır mısın? Anlatın dili, evet. evet. Mesela Kur'an meali gençler için yapılabilir pedagogik bir kurallara dikkat ederek. Evet. Biz genelde alimlere yaptırıyoruz evet. Kur'an mealini ki öyle olması gerekiyor. Ama e, alim de bunu 60 yıllık ilim birikiminin ağırlığıyla yapıyor. Evet. Mesela bir hoca efendi şu anda meal hazırlıyor. Nasıl ki bir sene önce de biliyordum nasıl gidiyor meal dedim. iki ayet yapabildim senden sonra dedi bir senede. ...bir türlü anlamlandıramıyorum... ...ileri de gidemiyorum dedi... Vallahi, e, ...çok değerli de bir hocam... E, ...mehal böyle hazırlanmalı hocam... Evet, ...öbür evet. türlü zaten Hamdi Yazır'ın... ...mehali var oradan al evet. aynısını... ...bugünkü Türkçe'ye kullan... ...bir oturtamıyorsun bir yere bazen... Oturtamıyorsun tefsiriyle anlatıyorsun ha, Ne anlaşılır bundan Yani şu tarz ifade <gülüyor> ettiğimde Diyelim bir genç insan Ne anlar bundan değil mi hocam? Onu düşünebildi yani evet. Bu, Dolayısıyla Siret-i Nebi'de Bir pedagog muhakkak bulunmalı evet. Bir sosyolog da okumalı o Siret-i Nebi evet. Şimdi ben inşallah Nasip olsa da ben yazsam <gülüyor> e, bir Siret i böyle öyle bir çalışmam yok Ama yazsam ee, bu Siret-i Nebi kitabını filan profesör, pedagog okumuştur ve Hı. şöyle demiştir diye Hı. ön sözünü yazayım. Ama onu okuturum, ücretini Hı. de veririm. Evet. Hayırına ön söz yazma manasına değil. Filan sosyolog okumuştur, filan siyasetçi okumuştur diye üç tane, dört tane bilimden örnek koyarım. Yani okuttuklarını Hı. Hı. bilimsel yazın derim. Evet. Ondan sonra bu kitap... ...şu yaştan şu yaşa kadar insana hitap etmektedir. Evet. Bir başka versiyonunu şu yaştan şu yaşa kadar hitap etmektedir... ...dersek... ...müthiş bir hizmet etmiş oluruz... ...Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Aksi takdirde hocam... ...alime yazdırıyorsun... ...cahile okutuyorsun. Bu bir çelişki değil mi? Yani alim kendi ağırlığıyla yazıyor bunu. Ama... Sonra da cahil ediyorsun ki alemin anladığını anla buradan diyorsun. Halbuki ciddi bilimsel kitapları bakıyorsunuz hazırlama komisyonunda profesör, araştırma görevlisi filan diyor. Aradan 15 yaş fark var en az. Evet. Aslında onu araştırma görevlisinin kaleminden çıkıyor. Yani daha üniversiteden yeni mezun olmuş birisinin kaleminden çıkıyor o kitap. Evet. Profesörün kontrolünde. Evet. Sirette de bu olmalı hocam. Sirette de bu olmalı. Mesela Erkam yayınlarının... ...Riyaz-ı Salih'ini... E, ...elhamdülillah Türkiye için... ...bir nimet o. Ben televizyonda bile... ...onu söylüyorum isim vererek. Başka bir benzeri olmadığı için... ...bu okunmalı. Kendim Riyaz-ı Salih'in... ...derslerinde de onu kaynak olarak gösteriyorum... ...burada. Evet. Ama üç tane... ...Türkiye'nin yetiştirdiği... ...Ciğerparesi Alim'in kitabı bu. Benim evimde ders olarak okunuyor. Kadınlar toplanıyorlar. Yani... Her hadis için Şerh yapmam gerekiyor Şerh olan tabii, bir kitaba tabii. 20 sene oldu o kitap piyasaya çıkıyor evet. 20 senelik dil Alim dili olarak kaldı Halbuki Hoca Efendi'ler ben çok iyi hatırlıyorum Yaşar Hocam bana o zaman demişti ki Emmime göre yazıyoruz bu kitabı Öyle demişti. demiş. Amca evet. bile değil emmime e, emmime göre. Göre, evet. Yani lehçesi bile emmi O günkü emmi alim oldu şimdi Evet. Yani konumuna hmm. çıktı Bunun için Riyazus ı ya sözlük yazacağız, evet. Ya da genç versiyonunu hazırlayacağız. Ona. Aynen, güzel genç versiyon. Genç versiyonunu hazırlayacağız. Boy olarak hazırladık bunu. Evet. Tuttu doğru. mesela, güzel evet. oldu. Dil olarak hazırlamamız lazım. Evet. Çünkü ısrar da etsen üç hadisten fazla okuyamıyor genç. Haksız da diyemiyorum. Evet. Elindeki telefonun dili başka. Hocam alfabe bile kalktı da eğri büğrü çizik resimlerle konuşuyor gençler evet. artık. Evet. Bana hocayım ben soru soruyor kadın. Böyle gülen bir resim koyuyor. Bir de koyuyor, resim bir de koyuyor. koyuyor. Yani kendi resim. Emoji resmi... mi diyorlar? Bir e şey diyorlar. Yani. yani dil değişiyor. Evet. Şimdi siretin bir ki bu bir fıkıh hakama ihtiva etmiyor. Kur'an meali değil. Evet. Kur'an meali olmadığı için de e yani bir yerinde hafif pedagojik bir kural getirsen e yani çarpılacak diyelim. Evet. Bir iş olmuyor. Olmuyor. Diye. Evet. Yani kolay bir fıkıh değil ki namaza yanlışlık getireceksin. Bu bir anlatış olay, Bir tarih anlatıyorsun. Kesinlikle e, çok yüksek akademik olmamak şartıyla pedagogların ve sosyologların bir nebzede siyasetçilerin. O çok önemli değil ama siyasetçilerin o bilgiyi vermesi lazım. Ya da siyaset <gülüyor> bilimi de şimdi şey hocam, yani o alan da ilim haline geldi. Geldi? Yani yani Sihret için... o ağaçtan denkeleniyor. Evet, evet. Ne anlamda? Siret Vakfı diye Muhammed Emin Yıldırım hoca Siret evet. Vakfı kurdu. Ya, Buna Allah benzer çalışmalar yapıyorlar. Evet, Allah var, razı olsun. Var. Çok yoğun çalışıyorlar. Ya, demek ki bu tarz alan üzerine de yoğunlaşmak gerekiyor. Bunda, bunun dışında vakıf kurmak israf hocam. Evet. Bir alanı doldurmayacaksan evet. vakıf kurmak israf. Ee, onlar mesela çok güzel hem bu dünyada yapılan bütün dünyada yapılan çalışmaları da çıkardılar değil mi? Yani <gülüyor> o da bir katkı önemli bir bilgi. Yani şöyle görüyorsunuz bu coğrafya her ne biliyorsunuz... yapılıyorsa önemli hocam. Evet, evet, evet. Önemli. Ama hala Sîret-i Nebi kitaplarına kolaylaştırılmış haritalar koymuyoruz. Evet. Mesela Uhud Savaşı'nı anlatırken Ebu'l Hasan el-Nedvi'nin kullandığı bir harita vardır. Kırk sene önce yazmış onu tam kırk sene önceki harita hala kullanılıyor hala anlaşılamıyor ee, Halit bin Velid radıyallahu anh nereyi dolaştı da savaşın seyrini değiştirdi Evet yani bir de gidip görüyor şimdi insanlar Gidip de görseniz de anlamazsınız evet. o daha ortada yok çünkü küçük tepeyi Küçücük insanlar bir yontmuşlar tepe evet. yontmuşlar Oradan İstanbul'a taş getiriyorlar. <gülüyor> <gülüyor> yani. Doğru hareket. Tepe küçülmüş yani Oksular Tepesi. Tabii o değil tepede mi? hafif küçülme var. Evet. Halbuki bugün teknoloji çok gelişti hocam. Artık elhamdülillah böyle bilgisayar sana istediğin haritayı yapıp veriyor zaten. Evet, evet. Yani Sîret-i Nebi kitabında mesela deve'den söz edildiğinde deve resimleri olmalı. Evet. Mesela Medine krokileri olmalı. Evet. Medine'de mesela Hendek Savaşı'nı ben belki kırk yaşlarında anladım. Değil nasıl mi? yapıldığını. Evet. Mesela şunu kırk yaşında anladım. Ee Medine koca bir şehir etrafını nasıl kazdılar? Et, etrafını evet. kazmadılar ki. Düşmanın gelebileceği dağlık olmayan mu? düz alanı değil kazdılar. Değil e bu... Ben Siret-i Nebi hiç değilse yüz defa hatmettirdiler bize. İmtihanlara evet. girdik bu konuda. Arapçasını okudur. Evet, ben de gidince gördüm. Yani bu hakikaten Hendek. Nasıl, gitmeden nereye görmek kaldı? gerekmiyor muydu evet, ama? Gitmeden tabii, anlayıp orada huzuru görmeliydi. Yani Amerikalı da gitmeden de görebilecek gibi yazılabilir. Haldı Hendek Kur'an'a konu olmuş. Yani, sure ismi olmuş. Yani. Yani eğitimimizin A maddelerinden. Evet. yani hendek anlaşılsa zaten bugün çok şey anlayacağız biz evet. dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sireti hizmet görmeli bizden kuru okutma değil evet. kuru okutma olduğu zaman Nurattin Yıldız buna karşı çıkıyor denebilir bir zararı yok bir <gülüyor> faydası olmuyor bunun çünkü Efendimizin 571'de aleyhisselam doğduğunu bilmeyen var mı bu dünyada ne olacak yani 571'de doğdu 518'de doğsa ne olacaktı, ne değişecekti diyor nefis. Bunlar maddi bilgi, değil mi? Evet. Maddi bilgi, yani tamam öğren, bunları da öğrenmek lazım. Bir kalemde öğrenilmiyorlar, öğren öğreniliyor Ama, zaten. Evet, asıl o yapının içine girmek, değil mi hocam? Yani bir tür siyerin içinde akmak mesela. O e, İslam'ın teşri sürecinin içinde akmak. Kişiliğini inşa etmek o süreçte. Ona vesile yapmak evet, en azından. Evet. Siretle bu sağlanmaya ona evet. vesile yapılabilir. Bir mesele daha var hocam. Siretle ilgili yani siret neye demiştik? Efendimizin kişisel hayatı. Evet. Dedik. Siretle ilgili çalışmalar ümmeti Muhammed nezdinde e, böyle üç, beş, on, yüz, bin eser değil. Büyük çalışmalar var. Ama Efendimiz Allah'ın ﷺ şeriat bölümüne ait çalışmanın onda biri bile değil. Dolayısıyla Siret-i nebiye, buhari'nin, müslimin eserlerine verilen gayret gibi bir gayret verilmemiştir. 1400 senelik zaman zarfında. Neden? Çünkü ümmeti Muhammed'e dinin şeriat bölümü öncelikli lazım bu hadis sahih midir değil midir diye onlarca kitap yazılıyor Evet. siret bilgisine gelince işte filanca alim böyle demiş bırakılıyor gibi bir görüntü var evet. dolayısıyla siret namına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı namına anlatılan her şey sahih bilgi değildir bir siret bilgisi sahihliği taraması da yapılması lazım bu tarama yapılmadığı zaman bir nevi hurafeler yoğun olaylardan bize gelirken yuvarlanarak gelmiş bilgiler de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme edilebilir bu da kaş yaparken göz çıkarmaktır onun için ilahiyat fakültelerinde doktora tezi hazırlanırken Arap ülkelerinde de bu 1990'larda filan başladı ee, mesela işte Uhud gazvesinin Ya da Siretin Uhud bölümünün Buhari hadisleri Gibi taranarak e, Ortaya çıkarılmış Bölümü de olmalı Akademik manada hı. Biz de sonunda Bilmeliyiz ki yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mesela doğum günündeki olaylar hı hı. Doğum gününde bir kuş Geldi işte Mevlüt'te geçiyor hı hı. Kanatını sıvazladı filan Bunların bilgi gücü Müslüman'ı bağlayıcılığı bakımından Bukhari'deki bir hadis gibi değil. Bunlar ya ashab sonraki nesilde ya daha sonraki nesilde kulaktan kulağa gelmiş. Dedim ya din olarak görmüyor alimler bunu. Din olarak görmedikleri için de oturup inceleyip böyle bir nasıl söyleyelim. Bundan bir din oluşturacağız diye masaya koymamışlar bu konuyu ders alınacak bölümünü almışlar gerisini hatıra olarak bırakmışlar gibi. Binaenaleyh biz din yaşayan Müslümanlar olarak siret bilgisine herhangi bir siret kitabını bilalsa işte Kara Davud gibi böyle hadisçi karakteriyle yazılmamış, akademik incelemeye alınmamış kitaplardan İhya Ulumuddin'den. Çünkü İhya ders kitabıdır ama hadis kitabı değildir. Evet. Bu tür bu tür kaynaklardan Menkıbeleri bilası alıp yani İslamiyet'in ruhunu yansıtan bir olay gibi gösteremeyiz. Kendimize zulmederiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi e, insanların hayatından uzaklaştırırız fark etmeden. Çünkü alimlerimiz e, Buharideki hadis ibadet içindir demişlerdir. İbn Şam var mesela. Siretin ilk kaynağıdır İbni Şam. Evet. İbni İsa'nın talebesi İbn Şam ilk siret kitabıdır. Onu alıp da namaza uygulama olarak getiremesin. Namaz, abdest öğretmez o. İbadet için değildir. Evet. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsi hayatını anlatan bölümü, şeriatını anlatan bölüme karıştırmamak lazım. Çünkü o ...mesela 25 yaşında örnek verdik... ...evlendi ama bize 25 yaşında evlenin... ...demedi. Bize getirdiği yaş... ...kendi uyguladığı yaş değil. Neden? Özel hayatıydı o. Evet. Özel hayatını bize... ...illa tatbik edin diyor. Ne zaman diyor? Namazda diyor. Aile ilişkisinde diyor. Mesela... ...önüne bir et getiriliyor... Ee, ...bir hayvan çeşidi... ...pişirilmiş, getirilmiş... ...herkes elini uzatacak... ...onu bekliyorlar... Ee, ...ya Resulallah bu haram mı acaba... ...diye çekiyor. ...çünkü elini uzatmıyor... Evet. ...hayır hayır öyle değil diyor... ...biz Mekke'de bunu tanımaz yemezdik diyor... ...Medine'de oluyor bu Hı -hı. olay... ...siz buyurun mideniz çekiyorsa yiyin diyor... Evet. ...e şimdi... ...çok net bir uygulama bu... Evet. ...yani miden çekiyorsa... ...yiyorsun kuralı... ...Peygamber Aleyhisselam için de geçerli... Evet. ...mesela... Sahabe diyor ki kabak bizim sarı kabak Hı -hı. var ya bu kızartma kabağı değil. Sarı kabak olunca Efendimiz sallallahu çok seviyormuş tatlı onu. Ha, tatlı kaba Tatlı kabağı da e, şeker konarak biz tatlı hale getiriyoruz onu. Onun orijinali kendisi şekerlidir. Evet. Bizim Karadenizler hala onu İstanbul'dakini almazlar. Kendiliğinden şekerlidir o. Evet. E, sizi zannediyorum ikram etmişti Murat hocamız. E, Trabzon'a gittiğimizde tabii, or, tabii, kendiliğinden evet. şekerli o evet. şimdi bunu seviyormuş efendim sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> demek S orada yetişiyor ya e da e geliyor tabi biliyor yok hmm. yok gıdanın buğday dışında gıdanın Medine'ye gelmesi zor Evet. yani bu, bu bir miktar tarım var hala tarım var Suudi Arabistan'da tabii, o, tabii. ama bizdeki bolluk elhamdülillah dünyanın çok yerinde yok zaten sahabeyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu seviyor diye hep tepsi onun tarafına doğru yani gelen kabağı evet. onun tarafına doğru itiyorlar. Önü boşalınca çeviriyorlar herhalde tepsiyi. Yani Efendimizin kabak seviyor. O önüne getirilen o et çeşidini sevmiyor mesela. Ama bu onun sihireti. Yani değil Peygamberimizin sevdiği yemekler, sevmediği yemekler var. Din değil ama. Din değil. Evet. Dolayısıyla ama ama yaparsak ama Olursun sahabi mantıklı biri ben kabak delisiyim dersin ayrı bir mesele. Evet. Fakat bu din değil evet. ama bardağı üç nefeste içmek din. Evet. Çünkü neden üç nefeste için diye tembih etmiş. Evet. Üç nefeste için diye tembih etmiş. Sağ elle yiyin diye evet. tembih etmiş. Önünüzden yiyin. Önünüzden yiyin diye tembih evet. etmiş. Elhamdülillah deyin yiyince demiş. Evet. Bismillah diyerek başlayın. başlayın Bismillah diye başlamak, sağ elle yemek, sol elle e, sümkürmek, taharet yapmak onun kişisel hayatı değil, kişisel olarak da uyguladığı dinidir. dinidir evet. Bu ikisi arasındaki farkı çok iyi anlamak lazım. Dolayısıyla dediğim gibi her yıl ya da ömründe bir defa herkesin Mekke'yi fethetmesi gerekir dediğin zaman abuk subuk bir şey ortaya çıkarmışsın. Senin peygamberin Mekke'yi şunun için fethetmişti evet. deyip kendine ders çıkar. Fethi sırasında şöyle davrandı. Fethi, ha mesela fethetti katil sürüsü önüne gelince müşrikler olarak affettim sizi gitti dedi onlara. Evet. Bunu çıkarmadıktan sonra Fetih'ten Fikus Sire işte bu. Evet. Bunu çıkarmadıktan sonra herhangi bir şekilde büyük propagandalarla fetih kutlaması yapmanın hiçbir manası yok. Hocam az bir süre kaldı. <gülüyor> yani bu tarz bir siyer kitabı herhalde ihtiyacı da var değil mi? Yani bu e, yazılmıyor. İhtiyacın o... çok ötesinde. Evet. İhtiyacın çok ötesinde zannediyorum siretle ilgilenen e, Alimlerimiz bunu önem vermeli. Ee, mesela Siret Vakfından söz ettik. Evet. Bunlar çocuklar için bir siret dergisi çıkarmaya çalışıyorlar. E, bu tip şeylere destek de olmak lazım evet. hocam. Evet. Yani evet Somalı'daki kardeşimize makarna gönderelim. Yani mümin kardeşimiz geri ama yarın Somali'de okuyacakları silet kitabını da burada hazırlatıp göndermekte aynen, bir makarna göndermek aynen. kadar görevimiz herhalde aynen, aynen. belli ki yani bu tip araştırmaları böyle 6 asır İslam'a hizmet etmekle şereflenmiş topraklar daha önce yapmalı genelde ben bir biliyorum hocam dünyada artık yani artık bu yerde yazdınız mı dünyanın malı oluyor. Oluyor. Yani dünyanın bütün çocukları okuyacak, dünyanın bütün insanları okuyacak. Değil mi? Peygamberimizle ilgili bir işte siyer e, siyer fıkıh siireyi belki yani din yani... ile Peygamber hayatını iç içe geçiren e, o tür şeyler yani. Ya ben e, biliyorsunuz kitap dünyasıyla bağlantım var. Birlikte. Tabii ki. Evet. E, yani Arap dünyasında işte Siret-i Nebi iki tane resim çizdirme farklı bir kitap oluyor diye yazılıyor. Bahsettiğimiz e, inceliklerle hazırlanmış Siret kitabı hala yok. Evet. Dolu dolu yok. İnternette mesela bu tip sayfalar yok. Yani ne var mesela e, örnek olarak programdan çıkınca basalım Siret-i Nebi yazın. İşte filanca alemin siret kitabının Konduğu siteler var evet. Ama bu teknolojinin Ve internet dünyasının bolluğu Tıklayınca seni Uğut'takini 365 derece 300 Dönüp yani gösteren, gösteren. E Ondan sonra Orada Caiz olacak kadarıyla e, ashab kiramın Pozisyonunu gösteren haritalar Koyan yani bit nevi Sen in, e, ekranın içine Giriyormuş seni alan Çalışma henüz yok evet. Bunu inşallah e, Muhammed Emin Hoca'ya söyleyelim İnşallah ee, Bu evet, çalışmalara evet. dönsün artık doğru. biz de onlara destek olalım evet, ama. biz de olalım doğru, doğru. Yoksa ben derslerimde söylüyorum Siret okumak ibadet değildir yani evet. 15 kere sireti hatmetse insan İbni Şam'ı okusa Elhamdülillah Allah kabul etsin denecek bir iş yapmaz Buradan yanlış anlaşılma da olmasın değil mi? Yani Resulullah Efendimiz'i tanımak Ayrı bir e, mesele e, ama e, okudun diye cennete girmezsin Girmesin Tanıdın diye de cennete girmesin Orientalistler tanıyor Peygamberimizi evet. sallallahu aleyhi ve sellem Ama peşinden giden Tanıdın, iman ettin, yaşadın O heyecanı ayni, namaza taşıdın. Aynı iyileşmeye çalıştın o zaman Allah'ın izniyle okumasan da bilmesen de onun peşinden giden kazanıyor. Okuyup peşinden gitmeyen kazanmıyor ama. Evet. <gülüyor> Onu anlatmaya çalışıyorum. Çok teşekkür ederim Allah hocam. Razı <gülüyor> Allah razı olsun. Amin. Değerli dinleyiciler Nurettin Yıldız hocamla bendeniz Ahmet Taş getiren İslam'dan hayata ölçülerde bu hafta siyer üzerine siyer-i nebi fıkıh sihir-i resulullah efendimiz <gülüyor> Tanımak, onunla aynı iyileşmek babında Siyer ile ilişkimizi konuşmuş olduk. Hayırlı günler diliyoruz. Resulullah Efendimizle Selam. bir şekilde buluşalım inşallah diyerek programı tamamlayalım. Allah'a emanet olun.